Ağos Saati. Haftalık Ağustos Gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos Pariluys, günaydın. Ben Robert Koptaş. 20. Radyo Agos yayınından 30 Mart 2013 Cumartesi sabahı tekrar merhaba. Bugün Karakaş'ta yok. Pakrat Estukyan'la beraberiz. Hoş geldin Pakrat Hoş bulduk abi. Robert. Konuk gibi aldım seni. Evet yayını. oldu evet. <gülüyor> ee, Türkiye önemli dönemlerden geçiyor. Biz de bu dönemlerin heyecanını yaşıyoruz. Ee, çözüm süreci Kürt sorununda ee, hem çok tartışılıyor hem heyecan ve umut yaratıyor ama aynı zamanda çeşitli kaygılar da e, yaratıyor ama süreç bir, bir yönüyle devam ediyor gibi görünüyor bunu konuşacağız ee, sanki bir taşlar yuvarlanıyor gibi bir halin içerisindeyiz yani Böyle bir dağdan taşlar kopar da yuvarlanır yuvarlanırken daha başka taşları da harekete geçirir Onun gibi bir şeyin içerisindeyiz sanki evet, Galiba e, anlaşılmış üzerinde bir, bir yol haritası var Ama e, bu yol haritası henüz tam anlamıyla e, açıklanmadığı, anlatılmadığı e, insanları tatmin edecek bir şekilde şeffaflaşmadığı için e, Hem kaygılar var, samimi kaygılar var Hem de bu süreci baltalamak isteyenlerin yaratmak istediği e, kaygılar var Hepsini iç içe Bir de yaşıyoruz. çok büyük ümitler var tabi Çok evet. büyük beklentiler çok büyük ümitler var Özellikle Öcalan'ın Nevroz'daki konuşmasıyla iyice yükselen bir beklenti var Ama çok kolay da olmayacak Çeşitli düğümler var gibi görünüyor Çeşitli sorunlar var gibi görünüyor Bunları konuşacağız Paskalya öncesindeyiz Bizim surp zadik yortumuz Kutsal zadik yortusu İsa'nın ölümünün, ölümünün değil Dirilişinin Bayramı. kutlandığı bayram Ve tabi kaçınılmaz olarak da İki yıl önce bundan 2011-24 Nisan'da yine bir Paskalya günü e, öldürülen e, Batman'da askerlik görevini yaparken e, silah arkadaşı tarafından tırnak içinde e, katledilen Sevak Şahin balıkçı davasında kararı e, açıklandı. Balıkçı ailesinin avukatı İsmail Cem Halavurt, 9 dokuz buçuktan itibaren programımızda konuk olacak e, onu da konuşmaya başlayacağız onu da duyurmuş olalım ve yavaş yavaş küçük küçük spotlarla hafta bu hafta neler vardı. Onları konuşmaya devam ede. Gene acaba en başta bir baş yazımızı paylaşalım mı dinleyicilerimizle? Çünkü haftaya dair en somut şeyi baş yazımızda verdik. Baş yazıyı okuyalım istersen. O zaman sizin bir güzel sesinizden alacağız demektir. Memnuniyetle. Diriliş ve Barış Umudu. PKK'nin silahlı mücadeleyi terk etme kararı almasıyla Türkiye barışın kıyısına geldi. Savaş memnuniyetçilik bezirganları dışındaki herkes tarafından özlenen, beklenen, ihtiyaç duyulan mutlu bir gelişme bu. On binlerce insanın hayatını kaybettiği ardında binlerce faili meçhul cinayet ve kayıp bırakarak yüzbinlerce kişinin yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmasına neden olan bir iç savaşın şiddetsizlik evresine girerek sona ermesi üzerine titrememiz gereken bir fırsat sunuyor hepimize. Bugüne kadar sahip olamadığımız bir arada eşit ve özgürce yaşayabilme fırsatıdır bu. Çünkü barış sadece kanın durması anlamına gelmemeli. Aynı zamanda yeni bir geleceğe bir kapı aralamalı çoğulluğumuzla, farklılıklarımızla, ortaklıklarımızla birlikte yaşayabileceğimiz yeni toplum sözleşmesini de dayatmalı barış. Biz bize düşüren koşulları bütünüyle ortadan kaldırmalı, bizi bize düşüren koşulları bütünüyle ortadan kaldırmalı. Aksi takdirde dün yaşadığımız karabasanı yarın da yaşamamız kaçınılmaz. Suriye'deki savaştan kaçarak Midyat'a sığınan bir Süryani Doğulu olmayı Korkuyla yaşamak olarak tanımlıyor bu haftaki bir haberimizde. Aynı kaderi paylaşan farklı dinlerden, farklı dillerden milyonlarca insan var. Dünyanın en kadim halklarının evlatları. Biz 24 Nisan Paskalya günü aramızdan alınan Sevak Şahin balıkçı ve onun gibi kışılada şüpheli bir şekilde ölen, öldürülen yüzlerce genç de o bildiği korkunun iç acıtan dikenleri değil mi? Adaletsiz diye, hakikatsiz diye ve yalana mahkum edilense, yalnızca onların aileleri değil, hepimizin ortaklaşa var ettiği insanlık değerleri. Sırp Sadigin, Pascal'ya'nın yüzü hem ölüme hem dirilişe bakar. Hepimizin günahlarını yüklenerek son nefesini veren Tanrı dirilecek ve ardından sonsuza dek parlayacak olan umudu bırakacaktır. Geçmişin talihsiz kurbanlarının dirilişi anlamına gelecek barış da hiç sarsılmayacak, hep umut verecektir. Yeter ki biz onu doğru temeller üzerinde inşa edebilelim. Evet bu haftaki gene ümit vaat eden, hem umutları hem kaygıları, kaygıları bir arada, arada dile getiren ve görevleri, bir, sorumlulukları hatırlatan, hatırlatan hepimize düşen. Evet. E, güzel bir haberle istiyorsanız devam edelim. Bir yönü acı yine, bir yönü güzel aslında. Evet, güzelin içinde acı da var. Evet, İmnoz'daki Rum İlkokulu'nun açılmış olması. Ne düşündürüyor bu okulun açılması size? Rum İlkokulları'nın ya da genel olarak okulları'nın açılması veya kapanması hakikaten de gerçekliklerden kaynaklanan bir şey değil, politik çekişmelerinde malzemesi. Ben biliyorum ki öğrencisiz kalmayan pek çok okulu Rum toplumu geçen zamanlarda kapatmak istedi. Ama Milliyetin Bakanlığı kapatılmasına izin vermedi. Çünkü kaygı burada bir Rum İlkokulu kapatılırsa mütekabiliyet anlayışıyla Batı Trakya'da da bir Türk İlkokulu'nun kapatılma yani riski an taşıması. Anlamayanlar için basitleştirelim. Rum nüfusu Türkiye'de çok azaldığı için Rum cemaati Ee, maddi olarak devam ettiremediği zorluk çektiği okulları kapatmak için devlete başvuruyor ama devlet kapatamazsın öğrencisi olmayan bu okulları diyor. Evet. Çünkü Batı Trakya'da da e, Türk-Müslüman okullarının kapatılacağına dair bir kaygı duyuyor. Bir mütekabiliyet esası işletiyor. Ama burada söz konusu olan okul ne yazık ki e, o şartlarda kapatılmadı. Öğrencisi varken kapatıldı 1965 yılında e, 51 yılında zaten açılmış bir okuldu. 14 sene eğitim verdikten sonra 65 yılında e, kurucunun isteğiyle diyor ama o kurucunun isteği hangi şartlarda tecelli etti? Orası oldukça soru işareti çünkü biz İmroz'un bir Rum köyü, bir Rum yerleşim birimi olduğunu ciddi bir nüfus barındırdığını sonra da sistematik bir e, operasyon içerisinde belli bir zaman diliminde bütün nüfusunu neredeyse yitirdiğini bugün 200 kişiden bahsediyor Üstelik imazlar. Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi anlaşması e, da e, İmroz ve Tenedos yani Bozcaada ve Gökçeada bu mübadelenin dışında, dışında tutulan, tutulan, korunan özel statüsü olan adalar olduğu halde Ama sistematik bir yıldırmayla o adaların nüfusu azaltıldı, yok edildi hatta Bugün gerçekten de ben ilk defa Geçen yıl gitmiştim Şimdiki adıyla Gökçeada diye anılan İmroz Adası'na Tatil bana biraz zehir oldu Neden? Çok hüzünlendim çünkü evet. O terk edilmişlik Terk edilmiş evler Bakımsızlığa mahkum edilmiş evleri gördükçe Çok hüzünlendim Ben de özellikle Türkiye'nin batısında Ege kıyılarında yine İmroz gibi ya da başka yerlerde Ayvalık'ta Satılık Rum evi Taş Rum evi E, ...tabelalarını, emlakçı ilanlarını... ...ne zaman görsem benim de içim yanıyor. Evet. E, bir başka yine aslında... gene e, iyi bir haber diye başladık... gene kötüye Değil bağladık kötü. ama... <gülüyor> e, ...başhızda da... E, ...referans yaptığımız Orta Doğu'da... ...korkarak yaşarsın haberi. Mardin Midyat'a yerleşen Suriyeli durumu durumuyla ilgili Uygar Gültekin arkadaşımız geçen hafta Nevroz için Diyarbakır'a gitmişti. Midyat'ı da geçti o ziyareti vesilesiyle ve Midyat'taki Süryanlerin, Suriyeli Süryanilerin durumunu yerinde gördü. Ve orada da çok iç açıcı şeyler yok göründüğü kadarıyla. Sığınmacı Süryaniler. Evet. Uygar'ın anlattığı kadarıyla Devlet yani oradaki kaymakamlığın bir takım vaatleri olmuş yardımda bulunmak konusunda ki Türkiye'nin genel politikası da zaten bütün e, sığınmacıları kabul etmek onları desteklemek yönünde özellikle Hristiyan sığınmacılar konusunda özel bir çaba da gösteriyorlar en azından söylemsel düzeyde e, Suriye'den gelmek isteyen Ermenileri de kapılarını açtıklarını biliyoruz e, az sayıda da olsalar. E, Medyaya gelen Süryanilere de devlet yardımı yapılacağı taahhüt edilmiş. E, ama şu an orada Süryan cemaati kendi imkanlarıyla e, manastırlarda, kilisenin bazı mülklerinde insanları konaklatarak, onlara yiyecek sağlayarak yardımcı olmaya çalışıyor. E, ama çok cüzi bir devlet yardımı dışında kişi başı 150 lira dağıtılmış galiba. E, bunun dışında da herhangi bir destek şu ana kadar devletten, hükümetten, e, bürokrasiden gelmemiş. E, oradaki insanlar çok iyi durumda değiller. Buradan hani bizim sesimizi duyarlar mı bilmiyoruz ama yapılan olumlu çağrılara karşılık gelecek bir hizmet Suriyeli Hristiyanlara olmuyor. Dolayısıyla da durum böyle olduğu müddetçe bu işler kulaktan kulağa da yayıldığı için insanlar zor durumda dahi kalsalar Suriye'den özellikle Hristiyanlar Türkiye'ye gelmeyi çok istemeyecektir. Devlet eğer gerçekten onlara kucak açıyorsa onları gerçekten istiyorsa daha planlı programlı bir şekilde yardım faaliyetlerinde bulunmalı. Tam da ben de bunu düşünmüştüm ki burada bir planlama eksikliği var belli ki. Bazı şeyler niyet olarak ifade ediliyor ama o niyetin arkasını dolduran bir projelendirme, bir etüt, bir ön hazırlık e, proje çalışması çoğunlukla eksik kalıyor. Bir de bürokrasi farklı boyutlarında farklı işliyor. Yani devleti yönetenler, e, siyasi bir durum belirleyenler bir görüş belirtiyorlar ama bunun... Daha alt düzeydeki bürokratlar tarafından uygulamada rol alacak bürokratlar tarafından nasıl algılandığı o kadar da netleşmiyor ve çoğu zaman inisiyatif oralarda da kalabiliyor. Evet, şurada bir bölüm var orayı da istiyorsanız okuyun. Madi Midyat'ta zor zamanlar başladığı bir kutu çıkarmışız orada durumu iyi anlatıyor. Evet Uygar Gültekin'in röportajından görüşmelerinden şöyle bir alıntı. Midyat'a gelen Suriyeli, Süryanilerin sayısı 150'yi aşmış durumda. Gelip gitmeleri devam ediyor. İstanbul ve İzmir'e de gelenler var. Avrupa'ya gitmeye çalışanlar çoğunlukta. Midyat'takiler manastır ve dernek misafirhanesinde kalıyorlar. Devlet yardımları oldukça zayıf. 6 aydır sadece kişi başına 150 Türk Lirası. Süryani toplumu ihtiyaçları kendi aralarında gidermeye çalışıyor. Afet Koordinasyon Merkezi bir kamp alanı kurmak için çalışmalara başlamış durumda. Ancak Süreyenler kamp fikrine çok sıcak bakmıyor. Böylesi bir girişimin Suriye'den kaçışları hızlandıracağından endişeliler. Bunun yerine Suriye'deki Hristiyanlara yardım yapılmasını öneriyorlar. Ama kamp yapılmak istenirse de manastır arazilerini devlete açmaya hazırlar. Evet. E, buradaki durum zaten hani 6 ayda 150 lira yardım e, kişi başı. Hiç kimsenin bir derdini görmeyecek bir miktar Ve tamamen yükü, 150 kişilik o yükü Oradaki küçük Süryani cemaatine yükleyen bir durum var Demek ki devlet şu ana kadar görevini iyi yapmamış Böyle devam edemez, böyle olmaması gerekir Bir diyelim. de buradaki hassasiyeti düşünüyorum da Robert Aynı şeyi Ermeniler de paylaşıyorlar Yani şu anda ateşin içindeler Bu ateşten çıkmak istiyorlar ama Çıktıktan sonra akıllarında olan şey geri gelmek Evlerine geri dönmek, hı hı. memleketlerine geri dönmek. Kimse Suriye'yi terk etmek istemiyor. Sadece şu ateşte çoluğunun çocuğunun güvenliğinin kaygısındalar. Aynı şey Ermenistanlar, Ermeniler için, Ermenistan'a giden Ermeniler için de söz konusu. Ee, biz iki hafta önce Vakın Keşişyan'ın bu konudaki bir yazısını e, yayınlamıştık gazetede. Ermenistan'da Suriye'deki müfredata uygun eğitim yapan bir okuldan bahsediyordu. Orada Suriye mifredatını e, uygulamaktaki amaç geri döndüklerinde çocukların eğitiminde kesinti olmamasını sağlayabilmek. E, akıllarda hep bu var ama belki bazı akıllarda da hazır bunlar işte gelmişlerse burada kalsınlar var. Mesela biz Ermenistan hükümetinin Onların geri gitmesini çok da istemediğini, tam tersine Kendi belirleyeceği stratejik yerlerde ikamet etmelerini sağlamayı düşündüğünü Bazı bölgeleri şenlendirmek üzere Bazı bölgeleri istikabine. şenlendirmek üzere ee, Aynı şey Türkiye'nin de e, Belki gizli ajandasında var ya da Aklının arka planlarında var Çünkü mesela Türkiye'de Suriye toplumuna diyorlar ki Patrikhan'ı Şam'dan geri getirin Mardin'e. Mardin'den Şam'a gitmişti. Burada Türkiye'nin genel politikası hani, çok sünni eksenli bir Suriye politikası olduğu için onu kıracak bir imaj çalışması olarak da bakıyor Hristiyanları davet etmeye. Bunu açık açık ifade de ettiler aslında. yani Bu şekilde değil ama Hristiyanları beklediklerini onlara da kucaklarını açtıklarını. Ama işte uygulamada yaşanan sorunlar bu işi zorlaştırıyor. Çünkü zaten insanların Türkiye'ye dair korkuları, kay var. kaygıları var. Ön yargıları, kaygıları var. var. Bir şarkıyla devam edelim. Sonra sohbeti de sürdüreceğiz. Önümüz Zadik dedik yarın. Paskalya Yortusu. Adı Zadik olan bir şarkı. Ermenistan'ın önemli bestekarlarından Rupen Akverdiyan'ın şarkısı. Ama burada Zadik bayramını değil, Zadik böceğini, böceğini. anıyor. Yani uçuş böceği, böceğini. Uçuş evet. böceği de değilmiş, e, evet. Rupen Akverdiyan, Zadik. Jezrin te saa, zaari zahti veräkneet, arvi jesri te saa, zaari zahti veräkneet. Dash tun derin zaari zahti verä zati, kallo karmi hati se vse. Tästä tundiin zari, zakhki veraa zati. kelor karmi jahdi, se se puput hudi. Kalor zati karmi jahdi, Arvi jzerin te sal zari, vera veraa Jäsen te saa tahti tahti veraknes, taistumme viin tahti tahti verasatii, karmi jatii se veseluk. Radyo Ağustos'ta programa devam ediyoruz. Ben Robert Koptar. Ee, i̇lginç bir haberimiz vardı bu hafta Emre'nin e, yaptığı. E, karısının, ölü, ölmüş olan karısının yanına gö gömülmek isteyen Güneş Bora e, haberimizin konusuydu. E, bir zorluk var. Nedir o zorluk? Neden gömülemiyor Güneş Bora? Evet din farkından itiriyor. Eşi 54 yıllık eşi birkaç yıl önce ölmüş. Ermeni kendisi ise Müslüman. Bir Müslüman'ın Ermeni mezarlığına gömülmesi caiz midir, değil midir? Bunun kaygısını taşıyor. Ve arzusu eşinin yanına gömülmek. Bunu da aşabilmek için patrikhaneye başvurmuş ama... E, ...güvence istemiş o Ondan demişler ki sen merak etme sen öl biz gömeriz seni eşinin yanına. Şunu bir belgeleyin ne olur elimde bir hakkım olsun demiş... ...o belgeyi de vermekten imtina etmişler... Evet, Bunun epe hikayesi. ...epey de uğraşmış... Yani epey de ...uzun uğraşmış. süre beklemiş, tekrar tekrar aramış... Patrick Ayni'yi sekreterle görüşmüş... başepiskopos Ateşyan'la görüşmüş... ...ondan sözlü onay almış... E, ...yazılı onay istedikten sonra tekrar tekrar gönderdik demişler... ...postayla beklemiş, bir sene beklemiş... ...ondan sonra gelmeyince... ...beni oyalıyorlar bunlar herhalde... ...düşünüp tekrar tekrar aramaya devam etmiş... E, Çok çarpıcı bir insan hikayesi bence. Evet çarpıcı Güneş, bir hikayesi. insan hikayesi, bir aşk hikayesi yani 54 yıl bir yaşam paylaştıktan sonra halen eşiyle gömülmek, eşinin yanında gömülmek istemesi son derece insani bir duygu. Rahmetli eşi Araksi Aras Bora'yı da anmış olalım. Evet. Yani toprağı bol olsun. Ee, ve haklı bir, kaygı da haklı bir yerden hareket ediyor Çünkü Güneş Bora e, Bodrum Mu Muğla'nın Bodrum ilçesinde olan Kanadalı emekli diplomat e, Hans Himmelbach'ı e, hatırlatıyor Hatırlarsınız haberi geçen sene e, Olmuştu e, Müslüman mezarlığına gömülmüştü e, Bodrum'da evet. bir Hristiyan mezarlığı olmadığı için Ama yörenin ahalisi O Müslüman mezarlığını kullananlar Bir Hristiyan'ın o mezarlığa gömülmesinden Rahatsız olmuşlardı e, Halbuki mezarlığın kuytu bir köşesindeydi de O adamcağızı, onun naaşını o mezarlıktan alıp başka bir yere nakletmek, defnetmek zorunda kaldılar. Ve bu bir acıya bir sebebiyet verdi. Ailesi için çok zor bir durumdu. Güneş burada bu olayı hatırlatıyor. Yani öyle bir şey Bodrum'da yaşandıysa benim için de bir garanti olması gerekir. Ben de eşimin yanına gömünebilmeliyim diye o yazılı şeyi istiyor. Belki de aslında kendisinin son isteği. 84 yaşında birinden bahsediyoruz. Hani gözünün kapalı gitmesini sağlayacak bir istek. Bu isteğe bir cevap vermesi gerekir patrikhanenin. Ama bunun da emsali yoktur. Yani daha öncesinden bir uygulaması yok, örneği yoktur. Şimdi hangi hukukla ne nasıl bir yazı vereceğini kestirememektendir yani, ki imtina etmişlerdir. Ben, ben, ben sadece e, hani kendisinin isteği üzerine e, şuradaki mezarlığa, Güneşbora. Gömülebilir ölümünden sonra diye çok basit evet. bir yazının hukuki da doğurmayacak Patrick bir yazının falan, e, yeteceğini düşünüyorum. Çünkü burada daha ziyade bir manevi tatmin ve manevi e, kabul e, ihtiyacı var. Onu o insana vermek lazım sanki. O insanın e, illa Hristiyan olması gerekmiyor. E, belki dinden ve başka manevi şeylerden çok daha güçlü bir sevgiyle bağlı. E, dinin Hı -hı. özü olan sevgiyle bağlı eşini ve onu ayırmamak gerekir. Onu rahatlatmak gerekir e, hayattayken. Kesinlikle ben de senin gibi düşünüyorum ama e, sanırım Patrikhane yöneticileri ve onların çevresindekiler e, genellikle akıl danıştıkları böyle şeylerde hep kendilerini çok aşırı hukuki bir merci olarak görüyorlar. Yani bir dini merciden ziyade özellikle böyle şeylerde Hı -hı. kendilerini hukuki bir merci olarak görüyorlar ve yasal mıdır değil midirin sarmalında boğulup gidiyorlar yoksa dediğin gibi Hı -hı. bir yazı. Belki de Güneş Bey'in bütün kaygılarını ...giderebilecektir. Belki Patrikhanen'in de bir takım ...korkuları, kaygıları var. Bir Müslüman'ı nasıl ...Hristiyan mezarına gömülürsünüz diye ...kamuoyundan başka tür bir tepkiden ...korkuyorlar ama bu örnekte ben öyle bir şey yaşanacağını ...da tahmin etmiyorum. Yaşanırsa da onun karşısında ...dururuz hep beraber. Onun karşısında hep beraber ...dururuz. Ben tam da ...onu söyleyecektim. Aslında Güneş Bey ...müsterih olsun. Bodrum'daki hassasiyet ...bağlar başında Ermeni toplumundan ...aynı şekilde tezahür ...etmeyecektir. Bir Müslümanın burada ne işi var diyen Ermeni olsa bile bunu seslendirmeye bile cüret etmeyecektir. Bir, Aklından geçirse bir çok bile. Birçok insan da o mezarın yanından hayır duasıyla geçecektir. Kesinlikle eminim. öyle. Öbür tarafta da geçiyorlardır. Hans'ın mezarının yanından da geçiyorlardır ama o tahammülsüzlük Hans'ın bütün mezarlığı bundar edeceğini düşünüyor bu sapkın bir düşünce aynı sapkın düşüncenin Bağlarbaşı mezarlığına ya da balıklı şişli mezarlığına giden Ermenler tarafından da aynı yoğunlukta ifade edileceğini Hatta düşünüleceğini zannetmiyorum Evet bu tip haberlerde benim bana hat benim hatırladığım bir mesele de aslında ölümüne kadar hayatımızdan dışladığımız yani bir ayağa çukurda diyebileceğimiz kaba tabirle. Ee, i̇nsanlar tabii ki daha çok düşünüyorlar mezar yerlerini nereye gömüleceklerini ailelerinin hangi mezarın kimin yanında e, yatacaklarını ama e, biz kendini bundan uzak hissedenler belki günlük hayatımızda hiç ölüm yokmuş gibi e, yaşıyoruz. Halbuki hayatın en önemli gerçeğinin e, olduğunu da unutuyoruz muhtemelen. Yani bir ayağı çukurda olanlar kimlerdir? Tabii yaşından ötürü ölüme daha yakın olan ama bugünkü şartlar içerisinde hepimiz sabah evden çıkarken bir ayağımız çukurda gibi çıkıyoruzdur. Hmm. Ve her akşam eve gelirken işte bugün de eve gelebildik duygusunu yaşayabiliriz. Ama öbürü dediğin tabii biyolojik bir şey. Yaşlı insanın zaten daha bir yakınlığı var bu düşünceyle. Evet. Hatırlamış olalım ölümünde hayatın bir parçası olduğunu Yine Zadik vesilesiyle de zaten Baş yazıda demişiz evet. Zadik'in bir ucu ölümü Değil bir Bu bir ucu dirilişi evet. hayata bakar ee, İsrailli müzisyen Ama İstanbul'da yaşıyor Yine o muallemle devam edelim İsrail'in Türkiye'deki kültür ateşesi Kendisi aynı zam zamanda Mart ayında Funky Derviş Adlı bir albüm çıkardı O albümden geliyor Cipsy Soul <gülüyor> ...Radyo Agoz. Tekrar merhaba. Ee, Sevak Şahin Balıkçı davası bu hafta e, şimdilik sona erdi. E, bir karar çıktı. Mahkeme Kıvanç Ağoğlu'nu yani Sevak Şahin Balıkçı'yı öldüren e, askeri bilinçli taksirle... ...yani kazayla adam öldürmesi suçundan 4 yıl 5 ay hapse mahkum etti. E, karar onanırsa Yargıtay'da Ağoğlu iki yıldan daha az bir süre hapis yatacak bu dava sürecini avukat olarak takip eden Sevak Şahin Balıkçı ve ailesinin avukatlığını yapan İsmail Cem Halavurt yanımızda ve ayrıntılarıyla bu cinayeti ve sonrasını konuşacağız. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasıl değerlendiriyorsun kararı? Oradan başlayalım istersen. Şimdi karar tabii toplumdaki diğer fertlerle birlikte bizi de tatmin etmedi. Türkiye tarihine Tatmin etmeyen bir karar olarak geçti. Diğer birçok cinayette olduğu gibi bu cinayette de gerçeklerin aydınlatılamadığına şahit olduk bir kez daha. Ee, verilen cezanın miktarı tartışılabilir. Belki biraz daha yüksek bir ceza yine de verilebilirdi her şeye rağmen. Ama bundan ziyade olayın aydınlatılamaması e, en önemli nokta bana göre. İnsanların beklentisi, arzusu bu olayın tüm boyutlarıyla, tüm yönleriyle aydınlatılması isteğiydi. Fakat bu istek gerçekleşti mi diye sorarsak buna olumlu cevap vermek mümkün değil. Bu bakımdan toplumu tatmin etmeyen bir karar olarak tarihe geçti diyebiliriz. E, sen kararın e, üzerinde çok durmuyorsun. Yani 3 evet. yıl, 5 yıl olması çok fark evet. etmiyor. E, ama e, bu olay aydınlatılamadı diyorsun. Tabii tabii. Önemli olan e, kısmı bu. Aydınlatılamayan kısmı nasıl özetlersin? Nedir burada ortaya çıkmayan gerçek? Şimdi olayda... Sanın ifadesi, tanıkların ifadesi gerçekte uyuşmuyor. Yani bunun gerçekte uyuşmadığını dosyadaki tüm delillerden çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bir kurgu üzerine verilmiş ifadeler, baskı ve zor yoluyla alınmış ifadelerle mahkemede deliller toplandı ve bu şekilde oluştu. Ancak bu oluşu kabul etmediğiniz zaman peki bu olay nasıl oldu sorusunu e, sorduğunuzda buna bir yanıt alamıyorsunuz. Buna nasıl yanıt alabilirdiniz? Tanık beyanları en önemli delil. Tanıklar baskı alınmamış olsaydı belki olayda bir kast unsuru olduğu ya da ölçü bir cinayet olduğu, ölçü bir da bu cinayetin işlendiği yönünde delil elde edebilecektik. Fakat bunu göremeyip bir de üstüne üstlük şaibeli yönlendirme deliller karşımıza çıkınca bu konudaki şüphelerimizi ne yazık ki gideremedik. Evet. Bu yönlendirme olayları hiçbir şekilde soruşturma konusu olmadı değil mi? Yani mesela Kıvanç Ağaoğlu'nun eniştesi zannediyorum evet. ki e, tanıklardan biriyle Hı -hı. temas kurdu, ziyaret evet. etti, ona yazılı bir metin verdi. E, Hı -hı. Bunlar soruşturma konusu oldu mu? Mesela o insanın da ifadesi alındı mı? Şöyle ifadesi tanık sıfatıyla bu mahkemede alındı. Bülent Kaya isimli ifadesi alındı. Bununla ilgili deliller toplandı, e, cep telefonu, sinyal bilgileri dediğimiz HTS dökümleri getirtildi ve gerçekten de e, tanığın ifadesini alacağı günlere yakın öncesinde ve sonrasında çok sık aramalar olduğu tespit edildi. Bu deliller toplandı ve ayrı bir suç oluşturduğu için Aydın Cumhuriyet Savcılığında bu susta suç duyurusunda bulundu mahkeme. Şu anda Aydın Cumhuriyet Savcılığında bu dosya açık, e, buradan bir dava açılmasını bekliyoruz, e, büyük bir olasılıkla da aç açılacak. Yani yönlendirmeye baskıya dair bir açılmış soruşturma var. Var evet. Ama bunun bizim davada, Sevak Şahin Balıkçı davasına bir yansıması olmadı. yani Henüz olmadı. O yönlendirilenleri evet. dinlemek yönünde bir karar, yeniden dinlemek yönünde bir karar çıkmadı. Çıkmadı maalesef. Evet biz dediğiniz gibi komutanların yönlendirmesine dair de çok somut deliller vardı. Bununla birlikte Halil Ekşi isimli tanığın yönlendirmesine ilişkin bu delilleri de beraberinde ortaya koyarak ve gerçeklerle doyuşmadığını ortaya koyarak tanık ifadelerinin yeniden dinlenmesini istedik. Çünkü bu baskıdan kurtulmuş olma ihtimalleri vardı. Yani ilk başta ifade veren askerler asker Deniz ifade verdiklerinde daha sonrasında bu baskıdan kurtulmuş olma ihtimallerine binaen yeniden bunun dinlenmesini istedik. Fakat mahkeme de biraz da usul kanunundan kaynaklı zorluklar nedeniyle bu talebimizi reddetti. Peki Cem, olayın olduğu güne yani 24 Nisan 2011'e gidersek gümüş örgü sanırım evet. karakolu, hı hı. Batman, Kozluğa, Kozluğa bağlı. bağlı o gün ne yaşanmış tam olarak? Tekrar oraya dönüp anlatabilir misin? Hem çelişkili ifadeler hem ortaya çıkan bazı gerçekler anlamında. Şimdi şöyle e, dosyadaki bilgi belgeleri göre Sevak'ın o gün nöbetçi olması gerekiyor. Yani kulede nöbeti var. Olayın olduğu saatte kulede nöbet tutuyor olması gerekiyor. Fakat Her nasıl oluyorsa e, karakoldaki uzman çavuşlardan bir tanesi, Abdullah Örmak ismindeki şahıs, Sevak'ı da alıp götürüyor. Ve bunlar te, anlatıma göre tel örgü çekme işlemine başlıyorlar. Yaklaşık 40-45 dakika sonra, tel örgü çekme işlemi başaktan 40-45 dakika sonra, Kıvanç Ağolu tüfeğini indirip, işte kurma kolunu çekip, emniyeti açıp, ...tetiğe basarak sevakın ölümüne neden oluyor. Burada verdiğin ayrıntılar... Yani ...askerlik jargonla hakim olmayanlar için... işte ...kurma kolunu çekmek falan... ...ne anlama geliyor? Kurma kolunu çekmek... ...silahı tam dolduruşa getirmek... ...tam dolduruş pozisyonuna yani mermiyi namlunun ucuna sürmek. Peki bu rutin midir? Yani Nöbetlerde bu tip işte tel çekilirken... ...vesaire uygulama böyle midir? Hayır sadece muharebe dışında... ...hiçbir şekilde tam dolduruşa alınmıyor tüfekler... Hı hı. Zaten bilinçli taksiden hüküm yemesinin nedeni de bu sanın. Yani çok net, açık ve hayati öneme ait bir e, kuralı açıkça ihlal ediyor. Bunun yanında emniyeti de açmaması gerekiyor. Yani diğer askerlerin verdiği ifadeye göre yarım dolduruşta, yani mermi namluya sürülmeksizin yarım dolduruşta ve emniyeti kapalı şekilde e, karakol içerisinde bulunması gerekiyor. Burada emniyet açık ve tam dolduruşta silah. Emniyet açık, tam dolduruşta e, ve tetiğe basarak e, ateş alıyor silah. Dosyada bulunan ekspertiz raporlarına göre silah kendiliğinden ateş alma ihtimali de yok. Buna ilişkin bilimsel rapor da dosyada mevcut. Ama mahkeme bütün bu şeyleri bilinçli taksirin bir unsuru olarak değerlendirdi. Biz bunu kastın unsuru olarak değerlendirdik. Mahkeme burada bir hukuki yoruma gitti ve bunun bilinçli taksir olduğuna hükmetti. E, Terör örgütü çekme işleminden 40-45 dakika sonra nedeni yokken... E, ...tamamen anlamsız bir biçimde yani hayatın olağan akışına aykırı denen bir kavram vardır hukukta... Hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde silahını indirip hiçbir neden yokken e, sevaka doğrultup ateş ediyor. E, bu bizim şüphelerimizi e, çok fazla arttıran bir unsur. Olay yerinde bulunan tanıklara peki bu arada ne konuşuluyordu diye sorduğumuzda 40-45 dakikalık bir e, sohbetten bahsediyor. Fakat hiçbir şey anlatılmıyor mesela. E, ve Nasıl bir sohbet bu? Yani güya şeyden sonra askerlik sonrası ne, ne yapacaklarını birbirlerine anlatıyorlar. Fakat bununla, bununla ilişkin de bir ayrıntı vermiyorlar. Yani bir ayrıntı vermeleri beklenir. 40-45 dakika boyunca bunlar ne konuştular? Bunu bir türlü öğrenemedik. Bunu bir türlü açamadık. Burada bunlar ne konuştular erken, kıvanç ve sevak arasındaki sorular. Evet kıvanç ve sevak var. arasında ve diğer askerler de katılıyor. Hı -hı. Mesela katıldıklarını söylüyorlar konuşmalara. ...fakat daha sonra mahkemeye geldiklerinde... ...hayır biz hiçbir şey konuşmadık... ...sadece ikisi muhabbet ediyordu... muhabbet konusunu da sorduğunuz zaman... ...bütün tanıklar aynı şeyleri söylüyor mesela... ...yani bir tanık diğerine daha farklı bir hususla ilgili... ...daha farklı bir konuyla ilgili bize bir bilgi vermedi... ...biz buradan anlıyoruz ki olay anında... ...ki o konuşmalar yönlendirilerek tanıklara söylenmiş... ...işte şunları şunları konuşuyorlar diye... ...sanki arkadaşlarmış gibi... ...birlikte yapacakları tatili planlıyorlarmış gibi... ...böyle bir mizansen e, yaratılmış... Yani olay yerine ilişkin bu da ciddi bize bir şüphe yarattı. Yani bir askerlerde suskunluk hali, yönlendirilme evet. hali kapatma hissediliyor. Kapatma hali yani bir bir takım gerçekleri bir takım olan şeyleri kapatma hali var. Mesela hiçbir asker şeyi söylemedi yani Tosunum seni vururum diye bir laf söylüyor ee, sohbetin bir yerinde. Sevak da öyle söyleme canım sıkılıyor diyor. Fakat askerin anlatımına göre güya bunu şakayla söylemişler. Ama ondan sonra ne oldu? Bu laf üzerine bir konuşma geçti mi? Bir tartışma geçti bu mi? yine karakoldaki askerlerden birinin ifadesi. Birinin mi? ifadesi. Olaydan hemen sonra hastanede e, bilgisine başvurulan askerin sıcağı sıcağını anlattığı bir bilgi. Daha sonra bunu hepsi reddettiler. Hep, o o hep asker birazdan. ne dedi daha sonra? E, o asker bu konuda bir şey söylemedi. Hayır ben böyle bir şey duymadım dedi. Hı. Daha sonra. Hatta çelişki üzerine bir daha soruldu işte hastanedeki ifadenin böyle demişsin diye. Yok ben öyle bir şey söylemedim dedi. Dört kere ifade değiştirdi hakim karşısında. Titredi, terledi e, ve mahkeme bunu tutanağa geçmek zorunda kaldı. Ve sana baskı yapan birisi var mı diye sormak zorunda kaldı. Yani bu dosyada tanıkların baskı altına alındığı gerçeği gün gibi açık. Gün gibi açık. Fakat buna rağmen bu tanıkların baskıdan kurtulmuş bir şekilde yeniden ifadesi alınmak mümkün olmadığı için e, dosyada bilinçli taksire hükmedildi. E, bu galiba Sevag'ın sözcüsünün beyanlarına dayanarak e, ortada dolaşan bazı bilgiler var. Hı hı. Yani Ermenistan'la savaş çıksa ilk seni vururuz evet. e, gibi hı hı. E, veya bu seni vururum tombulum hı hı. E, sözü gibi. Hı hı. Evet. E, bunlar ne zaman yaşanmış olaylar? Ya da bir hırsızlık hikayesinden dolayı Sevag'ın bir, soru, e, bir evet. komutanıyla sorun yaşadığı bilgisi hı hı. var. Şimdi bu e, konularla ilgili e, delil toplama süreci yine bu tanıkların şüpheli beyanları üzerine başladı. E, biz bu karakolda Hristiyanlıkla ilgili, Ermenlikle ilgili bir mevzu geçti mi, bir konuşma geçti mi dediğimizde hepsi birazdan hayır böyle bir konuşma kesinlikle geçmedi dedi. Ben de mahkemede kalkıp hakime söyledim dedim ki yani konuşma geçti ama bu bir tartışmaya dönüşmedi deseler inanacağım dedim ama yani böyle bir karakolda böyle bir konuşmanın hiç geçmemiş olması burada bir şeylerin gizlendiğine işaret ediyor diyerek Ee, biz bu husus üzerinde tanıklara soru sorduk. Bu arada Melani Kumruyan e, hastalda verdiği ifadesinde e, sevakı rahatsız eden bir grup askerin olduğunu, e, özellikle imamlık görevi yapan bir askerin ile ilgili sürekli üstüne geldiğini, sürekli ona bir takım aşağılayıcı sözler söylediğini. Ne sö sözler orada ayrıntı var ya mı? Sizin dininiz nasıl bir din ki? E, sizin dininiz niye böyle falan gibi. E, çok fazla da ayrıntı vermedi ama Ee, tabi araya zaman da girmesi hasebiyle e, Böyle bir olgunun olduğunu anlattı Sevak bunları telefon görüşmelerinde herhalde anlatmış sözcüsü Sevak bunları sürekli anlatmış ama en son e, Karakol çavuşu Abdullah Irmak'ın e, Ermenistan'da bir savaş olursa ilk seni vururum e, Sözü üzerine Hemen sonrasında nişanlısını arayarak Böyle bir sözün söylendi ve kendisinin çok tedirgin olduğunu e, Nişanlısına aktarmış Hatta nişanlısı niye korkuyorsun ki demiş sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusundasın. Ermenistan'a savaş çıksan niye seni vursunlar gibi. Ee, bakma sen onlara rahat ol gibisinden. Onu da telkin edici bir anlarda bulunmuş. Ve biz buradan anlıyoruz ki aslında Sevak o askeri e, mahalde çok rahat değil. Ya da burada siyasi şeyler hiç konuşulmuyor değil. Ee, sevak'ı rahatsız eden bir takım hususlar da var yok değil. Kaç kişilik bir karakol burası? Yani e, 60-70 kişilik bir karakol. Fakat dışarıdan bazı birliklerin geldiği, ekiplerin geldiği karakol oluyor. E, %120'ye kadar çıkıyor sayı. Ve sevak herhalde oradaki tek gayrimüslim Ermeni. Ermeni evet asker. öyle gözüküyor. Yani başka bir gayrimüslim olduğuna dair bir şey yok. Dosyada delil yok. E, ve Melani Kumryan'ın ifadeleri ve diğer bazı tanıkların ifadeleri de, askerlerin ifadeleri de aslında sevakla Kıvancın da çok iyi arkadaş olmadığını, ortaya koydu. Bu bakımda da tarıkların yalan söylediği açığa çıktı. Ee, bu ek şeylerle şüpheli durumlarla birlikte olayın aydınlatılmaması e, ciddi e, olumsuz sonuçlar yarattı. Aile ve toplum için. Evet. Ee, aile için yarattığını zaten televizyon ekranlarında evet. aileyle her görüştüğümüzde Onları her izlediğimde hissediyorum yani çok ağır bir e, götürüyorlar bu süreci. Türkiye'de herhalde vicdanı e, açık, gönül gözü açık, herkesi çok yaralayan e, bir cinayet. Bu evet. e, mahkeme süreci de maalesef e, vicdanları tatmin etmeyen bir şekilde devam etti. E, konuşmaya devam edeceğiz. Sevak Şahin Balıkçı'yı e, ve cinayet davasını e, bir e, ağıtla, aslında ağıt değil özür dilerim bir ninniyle e, devam edelim. Ee, Sakina seslendirecek 2012 yılında yayınlanan albümü Royemu'dan e, gelmiş. Oğlunu yitirmiş bir annenin e, oğlu için okuduğu bir ninni bu. Ee, Sakina Muşvartolu Kürt Alevi bir e, müzisyen. Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Suriye ve Irak Kürdistan'da çalışmalar yapıyor. Halen Viyana'da yaşıyor ve geneliksel Kürt müziği alanında deneysel çalışmalarını orada sürdürüyor. Sakina Laylay. Lay lay korpey Batu şirinejinim Sevak Balıkçı davasının avukat İsmail Cem Halavurt'la konuşmaya devam ediyoruz. Ee, karar çıktı. Ee, hiçbirimizi tatmin etmeyen bir karar. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi bundan sonra yargıtay süreci var. Ee, yargıtay sürecinden sonra da Türkiye'de yeni yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla şikayet hakkımız var. O da bittikten sonra Avrupa Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Ee, Avrupa Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda kararı var. Yani devletin ...insanların yaşam hakkını korumaya dönük pozitif hükümlülüğü olduğunu ortaya koyan çok ciddi kararları var. Bu kararlar ışığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kez daha mahkum olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ee, bu yasal süreçleri takip edeceğiz. Bu arada benim beklentim, temennim bu tanıklardan birkaç tanesinin, belki bir tanesinin... E, ...çıkıp olayı tüm gerçekliğiyle anlatması... E, ...belki bir vicdan muhasebesi yaparak çıkıp bunu anlatması... ...ya da yeni delillere ulaşma ihtimalimizin olması... Şimdi hukukta son dönemde şöyle bir şey yaşandı. Bunu belirtmek istiyorum. Ee, örneğin kafes Boylaz köyü davasında gördük. Vakti zamanında Ermeni vakıfların okullarına gönderilen basit tehdit mektupları ile ilgili yapılan soruşturmalarda hep takipsizlik kararı verildi. Bir sonuç çıkmadı. Fakat daha sonra bunun büyük bir planın parçası oldu. Açığa çıktı. Yine Almanya'daki bu Türklerin öldürülmesi olayına ilişkin yapılan soruşturmalar basit bir adi öldürme ya da kaza olarak tutanaklara geçti dosyalar kapatıldı. Fakat bugün görülüyor ki bunların nazi, neo-nazi grupları tarafından organize edilmiş cinayetler olduğu açığa çıktı. Eğer bu olayda da böyle bir durum varsa buna ilişkin delillerin ortaya çıkması konusunda bir beklentim ve temennim var. Ama biz bundan sonra hukuksal mücadelemize devam edeceğiz. Yani biz de tabii ki adaletin Türkiye'de tecelli etmesini çok istiyoruz. Ülkemizdeki yasaların hukuk hukukçuların hı hı. E, adalete bizi ulaştırmasını, bizi adalete kavuşturmasını e, bekliyoruz. Ama biliyoruz ki eğer Türkiye'de o adalet gelmezse eninde sonunda ahimde e, bu tip davalarda özellikle e, geliyor ve sonuna kadar da sanırım balıkçı ailesi de bu işin takipçisi olacak. Ki, Biz de ki. elimizden geleni yapacağız bunun için. Bir yandan da e, sevak tek örnek değil. Kışlada ölümler, e, asker zorunlu askerini yaparken ölen öldürülen Ee, insanlar, gençler e, Türkiye'de bir sosyal olgu bir siyasi e, olgu e, meselenin o boyutuna da sanırım değinmemiz gerekiyor. Bir tek Türkiye'de de değil belki de yani Türkiye'nin hemen çok yakın iki komşusu Azerbaycan ve Ermenistan'da da e, benzer bir sıkıntının olduğunu sıkça duyuyoruz. Orada da ordu mecburi askerlik hizmeti yapılırken çok güvenli bir yer olmayabiliyor. Yeni yeni Azerbaycan'da böyle bir Olay da tartıştık sokak gösterileri gösteri, şey oldu bir bu oldu. rejim karşıtı doğası, doğayı da barındırdığı için yani askerlikte yapılan hak ihlalleri oradaki demokratik anlamda e, baskıcı ortam nedeniyle bir tür rejime karşı isyan etmenin de yolu derece, haline geldi evet. çünkü insanlar başka çareyi, başka yol bulamıyorlar e, asker hakları inisiyatifi var askerlikte yaşanan hak ihlalleri üzerine çalışmalar yürütüyor onların bir raporuna göre. 2011 Nisanı ile 2012 Nisanı arasında 432 hak ihlali başvurusu yapılmış. Bunlar sadece yapılan başvurular kim bilir daha ne neler kadar? yaşandı. Yine bu rapora göre de her ay her 6 ay içinde ortalama 50 asker intihar ediyormuş. Ya yani bu inanılmaz yüksek bir, rast, yüksek bir rakam. Bir Ayda 12 askerin intihar etmesi e, yani e, gerçekten sıradışı e, bir rakam. Sorunun zaten ne kadar e, büyük olduğunu ve meselelerin üzerinin nasıl e, örtüldüğünü. Gösteriyor bence bu rakam bile kendi başına Daha vahim olanıysa bu e, askerlerin çok çok büyük bir çoğunlukla Kürt askerler oluşu Türkiye'deki örnekte evet. Yani bu da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken Alevi Kürt askerler oluyor evet. ölenler, intihar edenler Bu asker hakları ile ilgili e, şeye, çalışmaya ben de katıldım Bize de mail grupları geliyor, başvuruları değerlendiriyoruz Buna ilişkin çözüm yolları arıyoruz Burada başvuru denmiş ama ayrıntısına girdiğiniz zaman çok ciddi bir sorun var. O başvuruların yüzde sekseni işkence ve kötü muamele hı hı. noktasında. Yani bütün askerliği boyunca hakarete, küfüre ve kötü muameleye maruz kalan o kadar fazla sayıda asker var ki. Bu başvurular çok ciddi boyutta ve çok ciddi sorunlar var ölüm olayı dışında. Yani bu bu 432 başvuru hakareti, küfrü, ben ona baş... işkence ve kötü muamele yani, diyorum. Hı? Sistematik bir evet. biçimde işkence hı. ve kötü muamele çok ciddi boyutlarda evet. bu asker ölümleri kadar çok ciddi bir sorun. Benim de askerde en çok canımı yakan olaylardan biri işte 10 12 sene önce yapmıştım. Hı. Bir komutanın sürekli küfretiyor olması evet, evet, mesela yani annemize, sülalemize küfrediyor olması. Küfür. Gerçekten insan onurunu çok inciten bir şey ama evet. sesinde çıkaramıyorsun işte böyle burası böyle hmm. diye kabulleniyorsun ama kabullenmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor herhalde. Evet. evet. İsmail Cem Halavurta çok teşekkür ediyoruz. Hem Sevak Şahin balıkçı davasını takip ettiği avukatlığını yaptığı için balıkçı ailesini ve bir anlamda bizlerin de hmm. aslında davayı takip edeceğinizi biliyoruz. Umarım az önce söylediğimiz gibi adalet Türkiye E, ...yargısından, Türkiye mahkemelerinden gelir ve e, bu davada biz asıl gerçeğe ulaşabiliriz. Evet. Yani gerçekten kazaysa bizi tatmin edecek bir şekilde evet. bu ortaya konursa da buna evet. da herkes razı gelecektir. Ama çok ciddi şüpheler var, çok ciddi soru işaretleri var. Hı -hı. Asıl bunların e, şeffaf bir şekilde gözümüzün önüne masanın üzerine serilmesi gerekiyor. Asıl talebimiz de bu sanırım. Evet, biz bunu sadece şimdi değil davanın başından beri söylüyorduk gerçeğin ortaya çıkması bizim amacımız diye. Ben de teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet sırada şimdi efsanevi bir ses var. Lübnan'ın büyük sesi diye not ettik biz onu. Feyruz'dan bir şarkı diyeceğiz dinleyeceğiz. Utamanya diye. Mardin'den Lübnan'a göç etmiş bir Süryani Ortodoks babayla Maruni bir annenin kızı. Arap dünyasının divası olarak anılıyor. Bütün Arap dünyasında hem müziği hem de politik duruşuyla büyük sevgi ve saygı görüyor Feyruz. Feyruz'dan Udhammenya. <Gülüyor> No will nie i Radio Agos Açık Reklamlar. Açılın, geliyoruz. Direkt olmanın faydası efsanelerle buluşturması. 5 Mayıs'a kadar Akbank direkt internet veya mobil'e girenler İtalya'da efsane otomobillerle şehir turuna çıkıyor. Her hafta tıklayın, bu şansı kaçırmayın. Akbank sizin için. Günde 6 liraya, 6 bin lira süper kredi. Başvurmak için hemen bireysel yazıp 4411'e gönderin. Ayrıntılı bilgi, kredi şimdi konteyreide. İşte destek burada yoktur. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. <Gülüyor> şimdi üzerine tekrar nefes alın. <Gülüyor> Ve verin. Ama hepsini değil. Sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. <gülüyor> ve verin. <gülüyor> alın. <gülüyor> Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı 171'i arayın. Adios'la Bahar'a güzel başlıyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa'ya her şey dahil gidiş dönüş 199 lira puanla uçuyoruz. Ayrıntılı bilgi için Adios tıklıyoruz. Adios, yapı krediden. Reklamlar bitti. Bağımsız radyo neyle yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart-7 Nisan arası. 9 gün 99 saat Radyo Şenliği. 94.9 Açık Radyoda. Ben şimdi alem destek veriyordu. Sonra ben de düşen objeyi şimdi alem'e sorayım dedim. Ya siz niye destek veriyorsunuz diye, niye bu radyolara destek vermiyorsunuz da niye buraya destek veriyorsunuz diye. Onlar da sonra e, sizin arkanızda bir kuruluş olmadığını Açık Radyo'nun e, ve bunu bu yapılan bağışlarla şey yaptıklarını anlattılar. O yüzden de e, ben de sevdiğim için ufak çaplı bir bağışta bulundum. 94.9 Açık Radyo Radio Agos Ay, ben, kim? Ay, ai kim? Da, et, da, et, da, yet, da, et, Emekli Öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Sireli Paregamner Perlüs Ayo Tartsyal miyasin Yeng Sevgili dostlar günaydın. Evet, tekrar birlikteyiz. Bugün biraz zarflarla haşır neşil olalım dedik. Zira üç haftadır derse başlarken sizi Yenk sözleriyle karşılıyorum. Farkında olduğunuz ve kullanımı merak ettiğinizi düşünerek hemen sözcüklerimizi sıralayayım. Miyasin, birlikte, beraber. Minak, yalnız, azad özgür, mod yakın, heru uzak, aveli daha, aveli şat daha çok, aveli kiç daha az, aveli bagaz daha eksik. Bu hafta Ayrıca sözcük vermeyeceğim. Yukarıdaki zarfları aklınızda tutun yeter. Şimdi örnek cümlelerimize geçmeden ilave edelim. Fiil olarak sadece e fiilini kullanacağız şimdilik. Örneğin azat yem özgürüm serbestim. Azad yes özgürsün serbestsin. Azad e Özgürdür, serbesttir. Azat yenk, özgürüz, serbestiz. Azat ek, özgürsünüz, serbestsiniz. Azat yen, özgürdürler, serbesttirler. Veya, olumsuzlarına geçelim. Azat çem. Azat çes. Azat çe. Azat çenk. Azat çek, azat çen. Gördüğünüz gibi tek yaptığım yem yes e, yeng ek yenin olumsuzunu koymak. Çem, ces, çe, çenk, çek, çen. Örnek cümleler. I sor, Miyasın yeng. Bugün birlikteyiz. I amar abeli Azad ek. Bu yaz daha serbestsiniz. Kadıköy heru e. Beşiktaşı aveli mod e. Kadıköy uzaktır. Beşiktaş daha yakındır. 4 kilon bagas e. 5 kilon aveli şat e. 4 kilo eksiktir. 5 kilo Daha çoktur. Içer minak yes? Bugün yalnız mısın? Watch, içer minak çem. Hayır, bugün yalnız değilim. İçer minak yes? Ayol, içer minak yem. Evet, bugün yalnızım. I study nurere abeli şadyen. yen. Bu yıl narlar daha çoktur. Narinçleri şatkiçyen portakallar daha azdır. Aysor azat çes. Bugün serbest değilsin. Aysor azat çes. Bugün serbest değil misin? Bugünlükte de bu kadar diyelim. Aysor van hamar ayskan. Polorit Pari orer yefaçoutun. Hepinize iyi günler ve başarılar. Ay ben kim? Ayk ben kim? Ayk ben kim? Da yet la to. to. Otaak, otaak, cemeni, cemeni, duša bu, duša bu, çabece, raseve, raseve. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice şimdi bu haftanın ve daha doğrusu son birkaç haftanın en can alıcı konusunu gene sen köşende iz, işlemişim bu hafta Robert. Barış, yarın gayrimüslimler ve ranking başlığıyla köşe yazın. Aslında bilmiyorum vaktimiz el verir mi bu köşe yazısını ben okumak isterdim. Yani Vaktimiz üzeri, el vermez. El vermez mi? El vermez. Peki. İnternet el vermezse, okusun insan. Peki o zaman içeriğine dair ama bunun konuşmamız gerekir. Çünkü burada çok önemli görüşlerim var. Özellikle de Öcalan'ın konuşmasından yola çıkarak, sonra konuşmasını tekzip eder ya da düzeltir gibi ifadelerinden yola çıkarak Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıkların, başka bir deyişle Hristiyan veya Musevi azınlıkların sayısal... Niceliklerinden bağımsız olarak çok önemli sosyolojik bir değer ifade ettiğini belirtiyorsun. Ve burada da vurguladığım başka bir şey var. Birbiriyle çok da yakın durmayan iki hareketin yani muhafazakar bir hareketle ulusal Kürt hareketinin nasıl aynı mağduriyet karşısında birbirlerini anlayabilecek bir pozisyona evrilebileceği ihtimalini E, işlemişin yazıda... E, ...yazı keşke zaman olsaydı... E, ...bunu okuyabilseydik... ...ama hiç değilse yazının... ...son bölümlerini oku, oku, e, okuyalım... ...çünkü burada <gülüyor> da... ...ehrantingle yani. bağlantılı bir şey var... ...evet yani e, dediğin gibi şimdi... ...internet sitemiz bizim çok ulaşılabilir bir şey... E, ...ve buradan... ...artık e, gazetenin tirajından... ...belki daha fazla... ...hatta birkaç kat daha fazla tıklayanımız var... ...ilgi görüyor... ...buradan da yazısı okunabilir ama... ...şu son paragrafı okumak istiyorum... ...ben gene de. Bu bakımdan Abdullah Öcalan'ın yanlış anlaşıldığını... ...savunduğu konuşmasında... ...önceki sözlerini tevil için... ...Hrant Dink'in de adını anarak... ...onun da ömrü boyunca... ...Ermeni lobisiyle mücadele ettiğini... ...dile getirdiği sözleri... ...pek yeni bir fikirmiş gibi tınlamıyor. Aksine... ...bildik tek tezlerin tekrarı gibi görünüyor. Hrant Dink evet... Ermeni dünyasında pek çok farklı kesimde fikirsel tartışmaya girdi. Ancak bu tartışmaların temeli yok sayma değil, adalet arayışında bizzat var ettiği yeni ve farklı yaklaşımlardı. Bu yüzden Dink o yanlış anlaşılmış görüşlerin savunulması için malzeme sunmaz. O ancak fikirleri yazıp çizdikleri ve mücadelesiyle barış ufkunun bir ön habercisi olarak bu memlekete hizmetine seve seve devam edecektir. Gerçekten de orada bir manipülasyon vardı sanki o sözcükte. Ee, hepimiz biliyoruz, Hillary Clinton'in sağlığında konuştuğu dönemlerde diaspora tarafından çok da benimsenmeyen görüşler ileri sürdüğünü, bunların belli çekincelerle karşılandığını diaspora tarafından ve Hillary'nin onlara da anlatmak için epey çaba sarf ettiğini ama bu. Bugün Öcalan'ın ötekileştirdiği diasporaya tekabül eden bir şey değil. Evet, o anlamda evet. referans olmaz. Ben de bir sürece dair özellikle Öcalan'ın nevroz konuşmasından doğru, sonra gözümün önünde aşikar olan, bana düşündürttüğü bir analizi sunmak istedim. Bir de sizin zikrettiğiniz, yani söz, daha önceki sözlerini İşte bin yıllık Hristiyan öfkesinden 2015'te Ermeni lobisinin faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğine dair sözlerinden üzüntü duyarak bunun böyle olmadığını aktardığı sözlerinin bende yarattığı rahatsızlığı dile getirmek istedim hı hı. yazıda. Sizin de dediğiniz gibi yine yani bin yıllık Hristiyan öfkesinden bahsetti Abdullah Öcalan milliyete yansıyan tutanaklardan izlediğimiz anladığımız kadarıyla hani böyle bir şeyin olmadığını böyle bir şeyin geçerliliği olmadığını herhalde e, öncelikle söylememiz lazım e, kaldı ki kendisi de bundan üzüntü duyuyorsa yanlış anlaşıldığını söylüyorsa bunu Hrant da hayatı boyunca Ermin lobileyle mücadele etmedi mi diye kendini meşrulaştıracak bir şekilde savunması çok etik durmuyor e, çünkü Hrant'ınki mücadelesinin bambaşka bir mücadele olduğunu e, bizler çok iyi e, biliyoruz uh -huh. bunu bir söylemek gerekiyor diye düşündüm Ee, öbür kısmı belki biraz daha geniş bir e, çerçevede değerlendirmek lazım. Gerçekten Nevroz'da yaptığı konuşma ki Kürt hareketinin yönünü değiştiren belki de bundan sonra... ...tarihi bir dönüm noktası olacak. Herkesin tespiti bu yönde. Türkiye'de bir alternatif tarihi okumasını e, Kemalizm'e karşı e, Kemalist Modernleşme Cumhuriyet Projesi'ne karşı... ...Kürt okumasını e, İslami eleştiriye, muhafazakar eleştiriye, Kemalizm'e yönelik eleştiriye yakınlaştıran bir boyut taşıyor. Belki pragmatik, belki popülist, belki hani barış sürecini hızlandırmak için herkese mavi boncuk dağıtan bir yönü vardı o konuşmanın. Ama benim en temelde gördüğüm şey bu iki alternatif tarih okumasının yaklaştığı, birbirine sokulduğu yönüydü. Ve ben bunu hayırlı, sağlıklı bir gelişme olarak nihayetinde değerlendiriyorum. Yani geçmişi, Kemalist Cumhuriyet projesini... E, ...hakkıyla eleştirmezsek yeni bir şey inşa etmek çok mümkün değil. Kesinlikle. E, bu anlamda değerli ama yine de kaygı duyanlara da bir anlamda hak veriyorum bundan. Hani o İslam bayrağı altında birleşmek hı hı. E, şiarının e, ürküttüğü kesimlere de bir anlamda hak veriyorum. E, çünkü e, eğer bu birleşme yakınlaşma e, çoğulcu hepimizi kapsayıcı e, Müslüman gayrimüslim dinsiz... Hepimizi bu ülkenin yurttaşı olarak kabul eden, yurttaşlık temelinde bizi birleştiren, bize yeni kimlikler, yeni deli gömlekleri dikmeyen bir şey olursa, olmazsa daha doğrusu yani bu anlamda Batı demokrasilerine yakın bir yurttaşlık tanımı oluşturamazsa muhafazakar Kürt işbirliği o zaman yine zor zamanlardan geçeceğiz. Yine bazılarımız öteki olacak demektir. Bu tehlikeyi de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Umarım. Tersi olur. Umarım hepimizi kapsayan bir Türkiye projesini biz inşa etmeye yolunda devam ederiz hayatta. Sanki buna mecburuz. Daha doğrusu potansiyeller buna yönelik aslında. Ee, burada belki de tecritin de ayrı bir etken olduğunu mu düşünmeliyiz? Ee, belki de tecrit ortamında Abdullah Öcalan e, kendi hareketinin de dışarıda gittiği alanları Algılamakta güçlük mü çekmiştir diye aklıma soru işaretleri takılıyor. Çünkü e, sonuçta bugün bu sözlerin tartışıldığı alanlar çok yaygın değil ama çok düzeyli, çok sıkı e, tartışmalar var. Ayşegün su biraz önce şu bin yıllık öfke meselesine değinmişti. E, yurt dışından da gelen yankılar var. Hosef Ayren'in çok kapsamlı bir makalesini okudum yeni yeni, biraz uzun ama çok kapsamlı bir analiz makalesi ee, dediğim gibi yaygın değil ama e, yapılan analizler de çok anlamlı çok değerli bunlardan hayırlı sentezlere varacağız Geçen diye hafta düşünüyorum Cengiz Çandar burada konuğumuzdu ee, o öcalanın çok okuduğunu ve hani fikirsel anlamda hızlı dönüşümler yaşayabildiğini e, söylüyordu onun yaşamasını e, bir yandan ummak lazım ama bir yandan da Kürt hareketinin kendisinin de üzerine düşen sorumluluk E, ...bu anlamda hani gayrimüslimlerle ilişkiler anlamında Ermeni meselesi ve diğer konular hakkında... E, ...daha ön alıcı olmayı belki Öcalan'ı da dönüştürmeyi e, Kürt hareketine e, sorumluluk olarak yüklüyor. Kaldı ki ben e, Kürt hareketinin halk tabanının bu anlamda e, siyasi e, elitlerden çok daha ileride olduğunu e, düşünüyorum. Bunu ben de aynı kanaatteyim. Evet, e, burada şimdilik noktayı koyalım ve yine bir şarkıyla e, devam edelim. Ee, Ermenistan'da halk müziği ve aşuk yani aşık müziğinin en önemli icracılarından biri olan ve halk sanatçısı unvanı taşıyan Rupen Matevosyan'dan e, gelsin. Bardezum Vartepat ve Patvat yani bahçede güller açmış. <gülüyor> Let's Can'ın sesi hiç yaşlanmıyor Bugün artık e, bu şarkının Kaydedildiği yıllardan çok uzaktayız ama Neredeyse sesi aynı berraklıkta Tınlıyor e, Ağustos'un önemli sayfaları da Bir yandan kültür sanat sayfalarıdır Her hafta e, birkaç sayfamızı Kültür sanat konularına ayırıyoruz e, Şimdi kültür sanattan Bir e, haber paylaşalım Anuş olmak e, Anuş olmak bir dans gösterisiydi Geleneksel Ee, Ermenilerin çok gelenekselleşmiş ve çok da popülerleşmiş operası Armen Dikranya'nın bestelediği Anuş Operası bestelenişinin 100. yılındayız ama İstanbullu bir e, dans sanatçısı Levon Taberyan Anuş'a yeni bir yorum getirdi biz operanın müziğini banttan izledik ama o bandın önünde aşağı yukarı 25 dansçının sunduğu çok başarılı bir dans performansı izledik. Ee, bizim İstanbul Ermeni toplumunun Kültür sanat faaliyetine dair genel olarak bir e, dinginlik ya da bıkmışlık hali e, hakimdir. Genellikle şikayetçiyizdir. Aynı şeyler tekrarlanıyor. Yüzyıldır e, çok fazla bir şey değişmiyor ve gittikçe de kalite düşüyor e, diye. Siz Anuş Olma'yı izlediniz ve sanırım başarılı buldunuz. Başarılı buldum çünkü özgün bir yorumdu, yeni bir yorumdu. E, Dansla Anuş'un hikayesini anlatmak e, başlı başına bir yenilikti zaten benzer bir şeyi daha önce görmemiştim. Başarılı bir performanstı. Kaldı ki bu meseleye biz o dinginlik evet bir yandan o dinginlikten bahsetmek mümkün ama bir yandan da yeni üretimleri de görmek mümkün. Ne yazık ki ben bir daha bir şans kaçırdım. Ben gidemedim başka bir yerde konuşma yapmak zorundaydım. Eşim gitti önceden bilet de almıştık. Miran Tomasya'nın Gomidasa yolculuk performansı da Aynı kapsamda değerlendirilebilir. Orada da doğaçlama müziklerle ve doğaçlama danslarla Gomidas Serencama anlatılıyordu. Bu Levant Haberian'ın projesine dönecek olursak dediğim gibi 25 kişilik bir kadroyla şimdi e, sanırım bu sezon 5 gösteri yaptılar ya da son gösterilerini henüz yapacaklar. 4'ünü yaptılar 5. yapacaklar galiba yakında. 4 Nisan ve 18 Nisan'da var önümüzde 2 gösteri. 2 gösteri Şişli'deki, daha Şişli'deki Kent, Kent Kültür Merkezi'nde. Hakikaten bütün detaylarıyla üzerinde özenle çalışılmış bir e, çalışma. Kadro ise e, Levon Beria'nın daha önce de zaten birlikte olduğu dansçılardan da oluşuyor önemli bir oranda. E, kültür sanat yaşantımızda bizim belki beklentilerimiz daha çok tekrarlar gördüğümüzde e, ümitsizliğe ya da hayal kırıklığıyla e, karşılaşıyor ama yeni soluklar hep de heyecan veriyor ve namütenaide çıkıyor bunlar. Bu e, Julia Mutlu'nun kıyafetler defilesi de bu bağlamda özgün bir çalışma oldu. Yıllardır biz o kıyafetleri resimlerde, çizimler olarak falan görmüştük albümlerde. Ama ilk defa onların hayata geçirilmesi çok anlamlıydı. Keza bu e, anuş e, olmak da çok başarılı bir sanatsal evet. etkinlikti. Belki de e, ufak ufak bir canlanma var. Yeni kuşaklar. Bir, İstanbul'daki Ermeni toplum hayatına kültür hayatına renkler katıyorlar e, verdiğiniz isimler Miran Tomasyan diğer örnekler çoğu e, yönüksak sanatçılar. E, sanatçılar ve Bu e, filmini izleyeceğiz e, film günlerinde ve her biri de aslında kendini cemaatle sınırlamayan e, pek çok Türkiye'li Türk, Kürt başka arkadaşlarla sanatçı arkadaşları da Kesinlikle. işbirliği yapan ve onlarla beslenen arkadaşlar bu da bize aslında bir şey söylüyor belki de Agos'un kuruluş amaçlarıyla da çok uyuşan Ee, bir Kesinlikle. Şey ee, orta sayfamızda e, ilginç bir dosya vardı e, bu hafta. E, Afrikalı Ermeniler diyebileceğimiz, Etiyopya. Etiyopyalı Ermeniler. Ermeni değiller tabii ki ama Ermeni kültürüyle e, yolları çok fazla kesişmiş. Ermenizler de var aralarında. Evet. evet e, Hristiyanlığın yayılmasında da Etiyopya'da alfabenin yaratılmasında da ticaretin gelişmesinde de bir Ermeni parmağı mutlaka olmuş. Araştırmacı Arsen Yerman İtalya'da öğrenim gördüğü yıllarda tanıdığı Etiyopyalı Ermenilerin izini sürdü ve orta sayfamızda fotoğraflarıyla, ayrıntılarıyla, kılık kıyafetleriyle Etiyopyalı Ermeniler ve Etiyopya'da Ermeni izlerini takip edebilirler Agus okurları. Ve programı kapatırken de bir Etiyopyalı sanatçıyla devam edelim. Arsen Yarma'nın hazırladığı dosyada ilginç bölümlerden biri Ermeni gençlerinden oluşan bir koro. E, Etiyopya'nın efsanevi lideri Halise Selassie'nin e, bir ziyareti sırasında, e, sanırım Mısır'a yaptığı bir ziyaret sırasında bir, bir Ermeni korosuyla e, tanışıyor ve o korunun üyelerini Etiyopya'ya e, götürüyor. O koro da e, Etiyopya'da müzik alanında yaşanan hızlı gelişmede e, önemli bir rol oynuyor. O hızlı gelişmenin e, yaratıcılarından olan bir sanatçı, Mahmut Ahmet Mahmut ah Ahmet Etiyopya'nın ülke dışına taşmış bir ünü olan Avrupa'da ve Amerika'da konserler vermiş önemli bir sanatçısı. Onun itibarek şarkısıyla programa veda edelim ve haftaya görüşmek üzere diyelim. Sé que no de esa yeah. no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 Radio Agos. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefonu arayabilir ya da acikradyo.com adresindeki destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz.